Bunun e, bilimin elini verildiğimiz tamamen ve e, yani felsefinin işinin orada gitmesi gibi bir durum var. E, şimdi felsefi doğalcılıktan bunu kast e, şu da olabilir, yani, felsefi e, sorular yine felsefi olarak kalacaktır ama e, bunlar için, e, bunların çözümünde biz işte doğa bilimlerinin, e, bulgularından falan yararlanacağız gibi bir görüşü oluyor. Yani burada da yine e, çok net bir felsefinin rolünün ne oldu? Çünkü e, yani bana göre felsefi bir sorunun çözümünde bilimsel e, yani tamamen bilimsel bilgiler deneysel olarak elde edilmiş faydalanmak demek o sorunun aslında felsefi bir soru olmadığını gösterir. Yani demek ki bu felsefi bir soru değilmiş deriz. Eğer e, deneysel olarak çözülebiliyorsak. Ee, evet. Şimdi burada e, şeyden bir anıntı yapmak istiyorum. Jack Won Kim ne? E, şu an hala hayatta olan Çağdaş'ın bir parasefeci. Ben de er, şöyle gibi hava yapayım. Ben de kişisel olarak kalırım. Jack Won Kim'i hocam de Ben de ama. Ben de tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Olmadı ama konuşturuyor yani. <gülüyor> zaten. Yemek falan değil. <da> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu bir, bir, bir röportajdan e, bir alıntı. İşte, röportajı yapan şey soruyor Cengol Kemen. Siz işte e, bilimsel gelişimleri tarif ediyor musunuz? Özellikle yani, yani, yani herkesi tarif eden takip etmelidir bilimsel gelişmelerde. Yani felsefi olarak uğraştığımız sorunların çözümünde yararlanıyor musunuz? Yeni bilimsel gelişmelerde. <gülüyor> Ancak o şey diyor. Yani, tabii takip ediyorum bilimsel gelişmeleri ama benim uğraştığım sorunlar kadar soyut sorunlara bilimsel gelişmelerin bir etkisi yok. Ee, ya. Mesela nasıl sorunlarla uğraşıyor olabilir ee, Jack Wankin? Jack Wankin varlık felsefesizliğin felsefesiyle uğraşan e, biri. <gülüyor> Mesela eylem e, şey, olaylarla ilgili takım işte, mesela o, olay dediğimiz bir kategori var dünyada, varlıksal bir kategori. E, i̇şte o olay dediğimiz şey nedir? Mesela bir olay bir tipte başka bir olay nerede başlar? E, falan gibi sorularla oluşuyor ve hani e, halbiden de şey çok e, belli değil yani bir herhangi bir herhangi bir bilimden, herhangi bir fiziksel bilimden, fizik bilimden nasıl yararlanabilir bu, bu soruyu çözülürken. Çünkü yani fizik bilimine girerken zaten bir takım yani olaylar gibi, nesneler gibi takım varlıksal kategorilerin dünyada varlığını varsayarak başlıyoruz. Şimdi daha spesifik bir örnek verilecek olduğunda, şartlar şeye şeye tekrar döneceğiz. ...ve temellere... ...hansif sorular nedeni ne olabilir falan diye. Ee, bu da mesela... ...Jegon Kim'in yine... E, e, ...zinin performansı olduğunu... ...ya e, ...uğraştığı bir sorun diyelim. Ee, Jegon Kim'in ortaya attığı... ...şöyle bir sorun var. Şöyle, 30 yıl önce falan... ...hala da... ...tarsitler bunu tartışıyor, çözmeye çalışıyor. Zihinsel özelliklerin neden serdiği... ...sorunu diyebiliriz buna. Şimdi şunu iddia ediyor Jack Monkim. Yani bunu şey örnek olarak veriyorum sadece. Şimdi yani felsefecil, mesela iziğin bilimleri ile ilgili olarak ne yapıyor olabilirdi. diye. Şu dört önerme diyor Jack Monkim. Bugün birçok yani hem felsefeci tarafından hem bilim adamı bu insanın tarafından kabul edildi ama yani bunu herkes kabul ettiği halde bu önermeler birbiriyle çelişkilidir. <gülüyor> Ve biz hani tutarlı düşüneceksek bunlardan birinin bitresi lazım. Bunlarda bu önermeler neler? Bir tanesi zihinsel durumların fiziksel olaylara etkisi vardır. Mesela Ahmet niye bakkala gitti? <gülüyor> Ekmek almak istediği için gitti ee, diye e, yanıtlayabiliriz. Yani Ahmet'in bir zihinsel bir durumları isteği gider. <gülüyor> Ekmek <gülüyor> almak isteğine sahip olma gibi özelliği var. ve e, bu isteğin bu isteğe sahip olmanın sonucu olarak e, bakkala gidiyor. Yani hücud buradayken e, bir süre sonra bakkalda oluyor. E, ve yani bilim yapanlar da psikologlar da mesela e, insanlarla dışında e, birçok insanlarla dışında insanların e, zihinsel özellikleriyle açıklıyorlar. işte şu olduğu için şöyle bir zihinsel yapıya sahip olduğu için böyle davranıyor. İşte şu gibi zihinsel yeteneklere sahip oldukları için organizmalar hayat tutuyor falan. Bunun e, ikinci önemli zihinsel durumların vardır. fiziksel durumların varlığına dayanıyor. <gülüyor> ee, Önermesi gene bu çok işine kavuştu. Yani bu ne demek? Elbette zihinsel durumda olmak için elbette fiziksel yani fiziksel derken de nö nörofizyolojinin diliyle tanımlanmış bir takım durumlara sahip olmak gerekiyor. Mesela ekmek almak isteyince sahip için belli bir beyin durumu gerekir. Üçüncü önemli zihinsel durumlar nörofizyolojik durumlara indirgenemez. Zihinsel terimler. Bu da gene bugün birçok kişinin kabul ettiği şey. Niye indirgenemez? Yani bu şey oldukları için değil, hani fizik bir şey oldukları için değil. Mesela birçok insan, yani felsefeci ve bilim insanı şuna inanıyor. Mesela aynı isteklere sahip olan iki insan ya da bir insan ve bir robot, birebir aynı fiziksel durumda değildir. Birebir aynı fiziksel durumda olmak zorunda değildir. Mesela benim bir ekmek almak isterken beynimde bir, bir fizyolojik durum var. Benim bir Şimdi robotların zihnim olabileceğini karar ediyoruz. Mesela ekmek almak isteyen bir robot var. Bir ortada, ama <gülüyor> da o başka bir fiziksel durum var. E bizim aynı zihinsel durum ama farklı fiziksel durumlara sahip olduğumuza göre demek ki birebir aynı değil. Durumlar demeyelim, nitelikler ya da özellikler değil, zihinsel özelliklerle e, fiziksel özellikler. Yani indirgenemiyor. Çünkü robot da bende farklı fiziksel bunlar var. E, dördüncü öneride her fiziksel ne olayı neden sonra açıklayan bir fiziksel sebebi vardır. Yani benim bakkala gitmenimde, e, robotun bakkala gitmesinde e, işte benimkini benim beyin durumlarında, onunkini onun silikon veya yani her neyse o açıklayabiliriz. Şimdi bunlar e, birbiriyle uyuşmuyor diyor Jack Niye uyuşmuyor? Çünkü eğer e, her fiziksel olayın olayı nedensel olarak açıklayan olaya sebep olan fiziksel bir sebebi varsa e, ve zihinsel durumlar e, nörofizyolojik durumlara indirgelemezse demek ki bütün neden-sonuç ilişkisi şurada olur bitiyor. E, ve zihinsel durumların herhangi bir etkisi yok. E, herhangi bir nedensel etkisi yok davranışa ya da olaylara. Ve bu C.G.Wong e, Kim'in... E, yani önemli bir argümanı ve yani burada gerçekten bir şey varsa, Jackiw'nun da ettiği gibi bir çelişki varsa, mesela bu bunun dördünde birden ya da e, ve bu ne gibi bilim yapan bir bilim insanı bunların bir tanesinden vazgeçmesi lazım teorik temelinin e, tutarlı olması için. Şimdi Jackiw'nun dediğini hatırlıyorum. E, benim uğraştığım soyutlukta e, sorunlara bilimsel gelişmeler e, bir katkıda bulunmuyor e, demişti. Şimdi bu da nasıl bir, e, soyutlukta Cegon Kim yararlanacak olsa nasıl yararlanabilir bilimsel gelişmelerle ama bu da Cegon yani, Kim'in yaptığı tamamen e, yani mantıksal bir çalışma. Bakıyor Cegon Kim bugünkü e, bilimciler neye inanıyor, neye savunuyor ve neye savunuyor neyi savunuyor diye bakıyor ve orada bir e, çelişki buluyor mantıksal bir çelişki birbiriyle e, uyuşmayan e, dört tane inanç bu e, örneği aklımızda tutalım şimdi bir sorun, bir sorun. Evet. bu dört önemli doğru ve yanlışla ilanmiyor mu? Tek... hayır bilmiyorsun yani o e, şundan vazgeçerek duruyor yani, sorunu. Tamam. Ama şey daha önemli burada soruyu ortaya koyması. Tamam. Ee, yani tamam. ona dikkat çekilecek. Şey Ama bu her bir sorunun zorluğu ve yanlışlığı konusunda bilimler bilimden başvurması gerekiyor değil mi? Yani şimdi mesela <gülüyor> şu, yani şu önermelerin kendisi bilimsel önermelerdir ve bilimsel gelişmelerde yanlışlanabilir diyorsunuz. Ee, öyle olduğu çok, yani Jack Long Kim'e göre değil mesela. Jack Long Kim şunun kavramsal bir gerçek olduğunu ikna Yani şu mesela ziksel olayı nedensiz olarak açıklayan ziksel bir sebebi vardır ee, görüşü. Cegman kime göre bilimsel olarak edinilmiş bir şey değil. En de bir yok. En pirik bir yanıtı. empirik pirik bir yanıtı. bir yanıtı. bir bilgi de değil. Yani bir varsayım bir şey daha çok. İşte birincisi öyle. ikincisi kısmen öyle diyelim. Yani ee, üçüncüsü tamamen şey kavramsal yani çünkü yani insan ve robotun aynı zihinsel durumlara sahip olabileceği görüşü belli bir zihin anbeşli i̇şte işlevsenci diye yani yarın bahsedeceğim derim Yani şun, şunları bilimsel olarak yanlışlayabilir miyiz serang diyorum? Yani şunu hani şunu ve bilimsel olarak yani ben şu saatten sonra herhalde e, onun tersi çıkamaz gibi yok yani zeminsel bölümum varım fiziksel durumlara dayanmadığı ayanmadı. O yüzden çıkarsan ya bazı bilim dalları tümü de gelecek. Tam da tutuyor bilim dalları var. Yani, ben onunla uğraşıyorlar. Ya da en azından bazı yani dördüncü de tamamen değil ama bu dört konu bazılarında en azından Bilimler, bilimlerden gelecek hatlar değerli. O zaman yani o ilk iddia biraz şey olmuyor mu? Kadar, yani mesela 30 yıldır bu sorununa ıı, uğraşıyor bir sürü perspektif. Hiçbiri şey Yani şunu 30 yıldan beri ıı, şu önermelerin doğruluğu bilimsel olarak yani herhangi bir bilimsel yeni bir ortaya çıkması değişmedi ve nasıl değişebileceği de ıı, çok belirgin değil. Burada Onun ilk Bak, kritik olan üçüncü gibi Yani üçüncü e, e, teorik bir dertifarsın o zaman bilimsel e, e, herhangi bir değerden yararlanmaya gerek yoktur ama bu temelenin bilmesi gerekiyor. Aç takdirde ona bağımlı olur. Yani Jane yani, Boyd ki mesela şunu reddediyor onu reddederken de işte e, işte mesela cili yani Şimdi o bunun şeyine pek girmek istemiyorum. Bu şey alırsanız ama yani cekon timinunu çözme yöntemi de tamamen e, teorik ya yani, da kavramsal değil. Ee, geçiyorum. Neyse şimdi e, şeye geri dönelim. Felsefi sorular nedir ee, sorusuna. Mesela şunlar hani çoğunuz kabul edersiniz ki hani çok tipik felsefi sorulardır öyle mi? Sayılar var mı? İşte öten az olarak doğru mu mudur, yanlış mıdır? Dünyaya ilişkin nesnel bilgiye sahibi olmak mümkün müdür? Varlık niye var? Bilimsel yöntem nasıl olmadır? Psikoloji, nörolojiye <gülüyor> ne kadar mi? Robotlar bilinçli şey olabilir mi? Falan gibi. Ya bu soruları soran olarak yani da bir konuşanlar yapıyor deriz genelde. Bu meslepe yapmış olanlara biraz becereriz. Şimdi bu sorular yani bunların bunlara niye felsefe diyoruz peki yani bunların ortak noktası ne ee, yani paylaştıkları ortak bir şey var mı ki e, felsefi soru e, zamsı mı diyor bunlar yani ya da niye e, bunlar bilimsel sorular değil e, şimdi felsefi soruların ortak e, noktası ne ne olabilir? Şimdi bu böyle bu bunları <gülüyor> bu ortak noktayı bulma işi de farklı şekilde felsefenin işi gene, bunu da felsefe felsefesi ya da meta metafelsefe deniyor. <gülüyor> Şimdi ki bu da her hani çok şok yani bugün bu da da çözmeyeceğiz bu sorunu ama yine bir şeyleri de değerlendirelim adayları. Şimdi bunların ortak noktası deneysel yöntemlerle çözülemeyen ee, sorular olabilirler. Mesela ee, sayılar var mı sorusu? Böyle bir soru. Benim mesela aklıma herhangi bir deneysel yöntem gelmiyor. Ee, sorunu nasıl çözebileceğimize daha. Çünkü sayılar zaten tanım gereği herhangi bir şeye etki eden varlıklar değil. Eğer yani varsalar zaten soyut varlıklar. Soyut varlıklar da tanım gereği herhangi bir şey <gülüyor> zaten yani deney yaparak e, bulma şansımız yok bu sorunun cevabını ya da mesela Efenaz'a ahlak olarak doğru mudur sorusu zaten e, ahlak karsesinin bir sorusu zaten e, bunlar da e, deneyi de bulunacak sorular yani, na, nasıl yaşamamız gerektiğine dair sorular dünyanın nasıl olduğuna dair sorular <gülüyor> evet ama şöyle bir şey var, mesela deneysel olmayan başka sorular da var ve biz bunlara felsefi sorular demiyoruz. Mesela 2 artı 2 kaç eder sorusu Felsefi bir soru değil, öyle değil mi? Felsefi bir sorudur diyenin var mı? Ee, matematiksel bir soru, yine deneysel bir soru değil ama ona felsefi demiyoruz. Ya da düşünerek çözümlü bulduğumuz başka bir takım sorular, mesela... Ee, dün akşam şey gelince yatağından önce çantamı açtım ben baktım bir şey yok e, lens solüsyonu e, ne olmuş lens solüsyonu dedim düşündüm işte dün akşam işte İstanbul'da arkadaşımın evinde kalmıştım orada e, kullandım sonra çantam kapalıydı düşünmüş de zaman demek evet, ki arkadaşımın evinde öyle düşünerek herhalde ne sorunun cevabını buldum ee, ama bu da tersefi bir soru değildi ee, Burada tabi tabi işte kabullerimiz felsefi ama tabi kabullerim e her evet. şeyin bir nedeni vardır evet. tabi tabi şey ima ediyorum ders solüsyonum yok <gülüyor> üniversite yapmaya yani. ders solüsyonu olan varsa <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> her neyse yani sonuçta şey ortak özelliği gibi durmuyor. Falsifik soruları, deneysel yöntemler, ee... sayıların sayılar var mı sorusuna bilimin ya da deneysel yöntemlerin cevabı ne diye konusunda değil mi Ben ben şunu düşünüyorum mesela sayılar var mı sorusuna çünkü sayıların mekan kavramıyla ilişkili olduğu için nörolojik şeylerle, beyin hangi bölgesinde, ne zaman, hangi aşamada sayı varımda olsaydı? Daha düşük seviyedeki canlıların, saygı etmenkilerinin olup olmadığı gibi şeyler. Bize sayıların e, hangi aşamada nerede çıktı ve gerçekten dış işte, dünyaya yani bile bir bağlı mı yoksa bile bağlı olduğu konusunda e, çok net bilgiler verebileceğini düşünüyorum. Yani neden bu kadar net sayılar konusunda... Teori, evet. yani bence vermez şu yüzden vermez ya yani sadece sayılarla ilgili değil. ben şey düşünüyorum hani bir e, yani bir insanla ya da hayvanla ilgili psikolojik bir bilgi e, yani işte sayı kavramı var mı? işte bunu evrensel süreçte işte hangi zamanlarda bilmiş sayı kavramı falan e, sayıların olup olmadığı ile ilgili nasıl bir bilgi verebilir ama. Anlıyor geçen e, Erdin çocuğa da öyle bir yazıştık mesela şeyi de psikolojik olarak anlayabilir işte. E, mesela dünyanın düz olduğunu düşünen insanlar var, yuvarlak olduğunu düşünenler var. Bunun işte hangi sinir yani neye psikolojik bir şey işte bunu düşünüyorlar işte bunun sosyal kökeni nedir, Mesela kökeni dünya dünya ile şey ilgili düşünüyorlar. düşünce. bunları bilmek bize şeyi söylemiyor yani düz yuvarlak yuvarlaktır. Böyle değil mi? Yani sadece insanlar e, dünya hakkında ne düşünüyorlar ve bu düşünceleri nasıl edinmişler? E, bunu söylüyor psikoloji bize, psikolojik bilgi. Sayılar için de aynı şey geçerli gibi. Bu e, sorusu muhtemelen sayı kavramını nasıl elde ederiz? Sorusuna psikoloji empirik takım cevaplar verebilir. Çocuklukla elde edilir. Işte, e, Ama sayı dediğimiz şeyler e, hapistar kendisiler olarak <gülüyor> varlar mı yok, yani exist mi sorusuna cevap verilemez mi veremezler mi acaba? Sayın İsmail'in dereysel yolda karar varılabilecek bir şey değil de ama. Yani ben birazcık sezerebileye çalışacağım. Teorik bir mesele. Bilmiyorum. Bir şey oldu Yok, ama daha benim bu Yani çünkü yani ben Hı. şey düşünüyorum, Hı. herhangi bir psikolojik bilgilerini yola çıkarak ile ilgili bir sonuca varamayız. <gülüyor> yani yani e, çok daha geniş tutar açılabiliriz bence. Yani bu şey... E, yani mesela evlumun hangi sürecinde sayı kavramın ortaya çıktı? E, sayıların var olduğuna ya da yok olduğuna dair nasıl bir şey verilir? Yani mesela diyelim şimdi başka bir e, zeka türüyle karşılaştık, şu anda yani karşılaşmak zaman onlarda aynı problemleri bizim ateş dünyayı tanımaklara dair problemlerimiz sayılar olmadan başka şekilde çözdüğünü görürsek örneğin demek ki sayılar güzel bir şeymiş, ateş dünya ayrı şeyler değilmiş. Yani, Ama onlar bilgilen yani, yoksun olabilir Diğer, yani sayı kavram olmayan kaşafürler efendim. Yani sonuçta onlar aynı sorunları, aynı teorileri, aynı pratik ilgiyi bize veren şey, sonuçları, başka yöntemlerle elde ediyorlarsa demek ki bu bizim dış dünyada var olan ve her mantık sahibinin ihtiyacı duyduğu şeyler değil. Bunlar kavramlar. Herkes kendi yöntemleriyle. işte ben ilerlemek için yürüyorum. Kuş uçuyor gibi kendi yöntemleriyle e, iş dünyayı anlamaya yöntem şeyler araçlar olduğu durumda varabilir. Yani bu ilk akıma gelen. Yani, yani, yani, yani ikiside yani, aslında her e, yani hem bizim sayılarla dediğim düşüncelerimiz doğru olabilir. Hem de o hem hani diğer yaşam her neyse onlar neyle ilgili bir şey buldularsa ondan e, de doğru olabilir. Yani öyle bir şey çıksa karşınıza e, böyle de yorumlayabiliriz gibi geliyor bana. Biliyorum ama yani ben de aynı şeyi düşünmüştüm ama şey yani başka bir farklı bir evren farklı bir fizik kuralları içinde acaba matematiğin sayıları nasıl olabileceğini düşünmüştüm ve evet, siz öyle sordunuz yani farklı fizik kuralları içinde matematik nasıl biçimlenir çok zaman olmak düşünüyorum mi? yani şu anda da, evet. ama, Hı -hı. sen istersen herhalde en sonda zaman kalırsa bir konu Hı -hı. Evet ikinci ortak o, olası ortak özelliği soruyorum. Dünyaya ilişkinli temel e, bilgimizle ve temel kavramlarımızla ilgili sorular olabileceği ki e, eğer, gerçekten de bakarsak her şeyde hangi soruları soruyor. E, genelde öyle e, temel kavramlarla temel şeylerle ilgili. İşte zaman nedir işte nesneler nelerdir işte bilinç nedir falan gibi ki e, ortak özelliği bu olabilir mi bilmiyorum ama bunda bir e, doğruluk var gibi bunların e, bu tür soruları mesela zaman nedir e, işte nesne dediğimiz kategori nedir falan gibi şeylerin deneysel olarak çözülememesinin sebebi yine e, temel olmalarından e, kaynaklanıyor olabilir yani zaten deneysel işe başlayacakken Onların varlığını varsaymamızdan kaynaklanıyor yalnız. üçüncüsü bir cevabın nasıl bir yöntemle bulunacağını bilemediğimiz sorular olabilir. Yani bunu şey biliyoruzdur. Mesela işte eee mesela bazı sorular nasıl deneysel olarak çözülebisi biliyoruz işte mümkün mü ne kadar da var baş. Bunu nasıl söyleyeyim? İşte çıkarır bakalım var. İşte şeye mesela bir göz rengine işte hangi yani sebep olur işte onun yöntemini buluyoruz, İşte e, sayı nasıl yazır işte, işte iki artı iki kaç eder Sorusu işte toplama yapmayı biliyoruz Ama mesela şeyi e, mesela zaman nedir e, bu yani bunu, bunu nasıl çözeceğiz mesela bu soruyu e, çok da belli değil ve ee, belki yani felsefenin işi şey olabilir, sadece bu sorulara yanıt bulmak değil, soruların nasıl çözüleceğini bulmak olabilir ve mesela o noktada işte Kuayn'dan örnek vermiştik, Kuayn felsefenin, mesela bilgi felsefesinin bazı sorularını şey mi, ee, psikoloji ve psikofizik biliminin ve ee, belki de yani kullanmaya çalışırken şeyi de keşfedebiliriz ve belki de deneyseldir cevabı ve işte bilim oluyor. E, dördüncüsü, e, şimdi sahte sorular olabilir. Bu e, şeyin Wittgenstein'in genel olarak yaşamını paylaştığı kader, pseudo question denir. E, sahte soru ne demek? E, Wittgenstein'e göre, e, Wittgenstein şeydir, e, yine bu yüzyılın başlarında yaşamış e, önemli bir ders bedelde vardır. Yani geçen yüzyılda, geçen yüzyılda, geçen yüzyılda en etkili, her etkili olmuş en önemli felsefecisi de bu e, şey düşünmüştür. Felsefi soruların kafa karışıklığından çıkan sorular olduğu ve çözülmesinin de soruya cevap bulunarak bir soruyu ortadan kaldırarak e, olacağı, yani e, o kafa karışıklığının... E, giderilerek e, çözüleceği. Taburda e, o zaman felsefenin işi ne oluyor? Felsefeye sorular sorduğumda, İngilizler gençler şey sorunca, işte sizin felsefec olarak göreviniz nedir falan diye sorulduğunda e, verdiği şöyle bir ifade, şey böyle bir metaforlar da falan şöyle gençler e, sinek e, sinek şişesinden nasıl çıkarılacak? Bir şişenin içinde hapsolmuş bir sineğe o şişeden nasıl çıkılacağını göstermektir. Benim amacım. Demiş. Yani o e, felsefecilerin kafa karışıklığını gidermektir. Benim amacım. Bir de şey lafık Felsefe, ilacı kendisinde olan bir hastalıktır. Diye bir bir lafık var. Yani felsefenin işi e, kendi kafa karışıklığını gidermektir. Wittgenstein'a ve Wittgensteincilere göre. Ee, bir de felsefenin işe diye bir soru sorabiliriz. Ee, Orada baktım. Nasıl ee, kullanılıyor? Bazılarına göre ee, yani mantıktır felsefenin işi. Bize nasıl ee, düşünceniz, doğru düzgün falan öğretir ama yani felsefi sorulara baktığımız zaman ee, felsefenin işi bu değilmiş. Gözüküyor. Çünkü felsefeciler sadece doğru düzgün nasıl düşünülür onu anlama çalışmıyorlar. Bir de bazı sorular hakkında sayılar var mı, işte ötenenize yapabilir miyiz, robotlar gibi bir şey olabilir mi? Bu soruları da çözmeye de çalışırlar aynı zamanda. Ee, bir görüşebilir miyaz? Bir şey yok göstermektir. böyle. amacı, görevi. Yani belki siyasi Felsatiler Felsatiler Felsatiler için geçerli doğru olabilir ama e, diğer e, Felsatilerin Sordu, sorduğu sorular için pek öyle gözükmüyor. Mesela e, sayılar var mı yok mu sorusuna e, farklı cevaplar veren insanlar pek farklı hayatlar yaşıyor gibi gözükmüyorlar. Yani şöyle ne yaparlar, ne yerler, ne içerler, nereler giderler diye baktığımız zaman pek böyle insanların davranışlarına bakıp şeyi anlayamıyoruz. E, sayılara inanıyorlar mı, inanmıyorlar mı. Hatta mesela ben bir iki tane idealist tanıyorum. Mesela, e, dünyada düşüncelerden başka şeyin olduğuna inanmıyorlar ama bu insanlar bile e, ne bileyim işte çay içiyorlar, kahve içiyorlar bir yerine geçiyorlar başkaları ne yapıyorsa onu yapıyorlar e, üçüncü bir görüşe göre soru sormak tırtel seferinin işleri bugün hafta biri söyledik galiba yani onları herhalde bir soru sırasında e, bu da pek e, yani soru sormak felsefe inişi biri olabilir ama yine felsefeciler bir şey yani sadece sormuyorlar, çözmeye de çalışıyorlar. Ee, bir görüşe göre kavramsal çözümleme yapar. Ee, felsefe bugün de en yaygın olan bir görüş. Yani felsefenin inişi kavramlarla da. Mesela felsefeci zaman nedir? E, nesneler nedir? Falan gibi sorular sorduğu zaman asıl yaptığı şey bu e, mesela zaman kavramını açık seçik halde getirmektir. Ki o yüzden masa başından yapılabilir bu iş. Ama düşünerek ve hani gerçekten de bazı felsefi sorunlar böyle şeyde çıkar. Yani mesela biri zaman hakkında düşünmeye başlar. Sonra bu zaman kavramını tam olarak anlayamadığımız farklılarda. Yani evet, bu kavramın kendi içinde çelişkili olduğu farklılarda o çelişkileri ilerlemeye çalışır. Kavramın açıkse çıkardığı getirmeye çalışır. Bir de ilk gençtençilere göre tabii kendi derdine devam olmadır. Hacif de tasvihede ilerleme kaydedilebilir mi? Evet. Ee, sorusu var. Ama tabii evet ve <gülüyor> hayır cevabı var. Ve şimdi bizi biraz daha ilgilendirecek olan araşsal iyimserlik yani bir görüş var burada. Ee, felsefi soruların, yani tabii kendi içinde felsefi sorularda ilerleme kaydedemez diyor bazıları ama e, felsefe başka alanlarda ilerlemelere yardımcı olur. Mesela bilimde diyelim işte bilimsel araştırmada ya da belli edilen ortaya çıkan işte samantık hatalarının çelişikleri, kafa karışıklığı ortaya çıkartarak, gidererek olan da mesela bilimsel problemi açık seçik e, tanımlayarak. E, şimdi mesela Cegon Kim'in ne yapmaya çalıştığını hatırlarsanız e, e, bu ona benziyor. Mesela Cegon Kim e, ne yapmıştı, bakıyor e, işte bilimciler ne diyor falan diye diyor ki şurada bir çelişki var, bunun giderilmesi gerek. Ee, mesela bu J. Ee, yaptığı iş, böyle kanıtlar biliyorsunuz, biliyorsunuz. Ee, şimdi biraz daha şey, spesifik örneklere yaklaşmak istiyorum. Ee, şimdi şu taklidi yapıp anlayışımızı, Neuroscience yakın zamanda 5 yıl önce yazılmış bir kitap. Ben de Hecker benim bir nörolog e, Hecker felsefeci genç felsefeci e, böyle şey diye kitapları var. E, nörobilimin felsefi temelleri diye. E, şimdi bu kitabı e, örnek olarak veriyorum şey ilişkisinden e, bilim-felsefi ilişkisinden örnek olarak çünkü e, yani bu, bu alanda yazılmış önemli kitapların önemli olmasının sebeplerinden biri de ee, diğer e, işte interdisipliner çalışmaların aksine e, Benito Hacker şeyi açık seçip e, açıklıyorlar, söylüyorlar kitabın başında, en başından. E, işte bilimin yaptığı iş nedir, yaptığı iş nedir, biz bu kitapta ne yapacağız? Evet. Niye? E bu arada, yani bu felsefe kitabı. Yazanlardan biri e, nörobilinci ama e, e, yani kitabın içinde herhangi bir şey yok. Yani bir nörolojik bir şey, bir bilgi işte. E, Beyin şurası şunu yapar, bunu yapar falan gibi. benim biraz daha her şey olarak katkıdım ya. E, Nörolojiye, tarihi vererek. E, şimdi, <gülüyor> şöyle bir alıntı yapacağım. Bu kitabın tipik sayfasından. Ee, bu numaralandırmaları ben koyamıyorsam normal paragraf. Ee, şöyle diyorlar, sinir sistemiyle ilgili deneysel sorular nörobilimin alanına girer. E, algısal, bilgisel, duygusal ve istensel işlevlerin mümkün kılan sinirsel durumları açıklamak bilgisel nörobilimin görebilir. Felsefenin alanına girenler ise kavramsal sorular, örneğin ya da hayal etme kavramları ile ilgili sorular. Kavramlar arasındaki mantıksal ilişkilerin betimlenmesi, örneğin algı ve duru kavramları arasındaki ilişki e, ve farklı kavramsal alanlar arasındaki yapısal ilişkilerin incelenmesidir. Örneğin psikolojik ve nöral kavramlar arasındaki ilişkilerin, zihinsel yaratanısal e, kavramlar arasındaki ilişkinin, e, yani böyle açık, seçik ortaya koymaya, açıklamaya çalışıyorlar bunda. E, oldu ve kitapta yani pekala kalınca cebik kitap özellikle güzel bir kitap yani içindeki işlere katıldığım için şeyden şeylerden yani çok e, iyi yazmış kitap. Ee, şunu yapmaya çalışıyorlar ee, işte bugün persebecilerin e, pardon e, ve e, özellikle de e, beyinle uğraşan e, bilimcilerin yazdıklarını okuyorlar ve bunların e, bugünkü bilimin kavramsal temeli nedir yani e, e, bilimcilere göre mesela düşünmek nedir işte zekin nedir e, falan gibi ve iddia ediyorlar ki bu e, bugün e, bilim insanlarının çoğunun sahip olduğu bu kavramlar kavramların temeli Descartes'a dayanıyor e, Descartes'in işte zekinli durumları e, düşünme, bazı olguları anlayışına dayanıyor ve Descartes'in görüşleri de kafa karışıklığında kaynaklanıyor ve Descartes'in kafa karışıklığına aynı şekilde e, bugün bilim insanları sürdürüyorlar. E, e, diye düşünüyorlar ve bunu da uzun uzun anlatarak yani bu kafa karışıklığı nedir ve nereden çıkıyor bunu e, göstermeye çalışıyor. Mesela bir örnek vereyim. Şimdi Erdinç Çocuğa'nın dersinde de bir tartıştık onunla. Mesela bugün şeyi açtığınız zaman işte e, şey, yorum bilimçli tarafından bir şey açıp baktığınız zaman e, mesela şeyle karşılaşabilirsiniz. İşte, İzikim beyindir. Gibi bir e, özdeşlik iddiasıyla işte the mind is the brain diye bir e, slogan gibi geçer. E, e, şimdi <coughs> e, Benit Velecker'ın yani bu lafın anlamsız laf olduğunu iddia ediyorlar. Yani yanlış bile değil. Örneğin ee, bir göre. Niye? E, yanlış bile değil. Yani onlara göre bu şey bir laf. İşte e, 26... 26 sayısı 3 kilo çeker. Gibi bir laf. Yani 26 sayısı 3 kilo çeker. E, lafına biz ne karşılık veririz? Hayır çekmez biliriz. deriz yoksa e, bu laf saçma bir laftır mı? Deriz. Saçma deriz. Eee bu niye saçma benim bir göre? Çünkü e, zihin e, şey değildir, bir nesne değildir ve bu zihin kavramıyla ilgili e, bir gerçek. Yani zihin nesne değildir derken neyi kastediyor? Yani bu e, maddi bir nesne de değil, maddi olmayan nesne de değil. Yani zihin e, nesne kategorisine giren bir oldu değil. Mesela şey e, konuşuyorduk, işte ben... E, Kaç kilometre hızı? 80 miydi? 80 kilometre hızla giderken işte benim zihnimde 80 kilometre hızla gidiyor. Ee, mesela bunun gibi örnekler veriyorlar. İşte mesela bu odada işte kaç beyin var deriz. İşte bu odada 30 tane beyin var. Ama 30 tane zihin var demeyiz. Bunlar niye saçmadır? Zihin e, nesne olmadığı için saçmadır. E, e, nesmi değilse nedir zihin? E, benim tarih diğer gençtencilere e, göre de zih, bir, zihne sahip olmak diye bir, bir olgu vardır. Yani mesela benim bir zihnim var, bir beynim var. E, ama zihne sahip olmam demek e, e, benim vücudumda bir nesne bulunması değil, bir takım e, kapasitelere, yeteneklere, e, davranışlar, eğilimlere e, falan sahip olman. Demek. Mesela bunu şeye benzetebiliriz. <gülüyor> Benim e, şu sürahiyi kıracak fiziksel gücüm var. Böyle bir laf ederiz. İşte böyle fiziksel gücüm var diye. E, ama şey de saçmalıdır. Mesela ben 80 km hızla giderken benim sürahiyi kıracak gücüm de benimle birlikte 80 km hızla gidiyor e, der miyiz mesela? Diyen var mı? Mesela ben 80 km hızla giderken benim güçlerim de gidiyor benimle beraber. Bunu demem ama bu odada 30 rehin var diyebilirim yani. Ama o güç size bir potansiyel olarak bilmiyor mu? Henüz kullanmadınız sadece açığa çıkarmadınız. Böyle. O sülahi <gülüyor> yiyecek güç. O diye çıkarmadınız. Kullanmadınız o potansiyel olarak varsa. Ha var tabii. Varsa yani, bilirsiniz. De, hani o zihin ya da şey diyorsa biliyorum da bilirsiniz yani. <gülüyor> i̇şte onu da demiyoruz zaten gençler Gerçekten. için. Sadece genç öğrencilerle de hiçbir de demiyoruz. O demediğimiz e, demememizi de e, bir veri olarak alıp öyle bir e, kavramsal iddia ortaya atıyorlar. Yani zihin, bu, bunlar niye bize saçma geliyor? İşte benim zihdim 80 km hızla gidiyor gibi bilak ya 80 km bir bilak ya da benim gücüm 80 km Ya da daha iyi örnek benim yaşım. Mesela ben 25 yaşındayım, benim bir yaşım var. Ben yani 80 km hızla giderken benim yaşımda gidiyor mu 80 km hızla? <gülüyor> <gülüyor> Gitmiyor bile değil yani. Böyle bir raf saçma benim 80 km hızla gidiyor. Niye? Çünkü yaş diye bir nesne yok ortada. Yani yaşa sahip olmak bir özellik var. Özelliğiniz var ama ortada yaş diye bir nesneler yok. Bunun e, bir adla e, yani ad soylu bir sözcükle yaşla ifade ediyoruz ve sen bizim kafamızı Bazen karıştırabilir. Mesela yaş yaş dediğimiz şey bir nesne olarak görebilir, yani böyle bir hataya düşen yok dedi ama... E, yani i̇şte. Zihinlerin sayılabilir olması... Personnel için mesela bu kaç tane person var kaç tane person var deriz. Evet. bu, e, zihinler için de verilmesin değil mi? Ben diyen anlayamadım. <gülüyor> Şimdiye kadar günlük hayatımızda beliriz. Buralım şey. bakalım. Gerçi intüüsünlerimiz. Üyitilmiş olması lazım bu arada. Kaç tane ruh var desin? Kaç tane ruh var desin. <gülüyor> ee, <Benim gülüyor> sıfır. O zaman sıfır ruh var. <gülüyor> hiç, hiç yok. Yok, zindiriz. Sıfır var. Ee, niye, niye zihin? Yani çok emin değil. Yani ben intüüsünden Yani ben böyle bir laf etmedim, en azından. Yani şimdi burada şeyi olmak için söylemiyorum Yani sadece örnek olarak veriyorum. Neyse işte böyle işliyorlar ve hani bu yani daha da önemli iddiaları bir sürü felsefi soru da hem işte felsefecilerin hem bilimcilerin kafasını karıştırdı. Mesela zihinle beyin nasıl etkileşiyor? zihnine beyin arasındaki ilişkinedir falan diyor. Bu e, zihni nesne olarak e, görmemizden çıkan kafa karışıklığı diyor, diyorlar. Yani zihni <gülüyor> dediğimiz olduğu nesne değil de başka bir kategoriye sokarsa, mesela işte güçlere, yaşlara falan diyebiliriz. Mesela işte e, bir nesne değil de. İşte zihin bir potansiyeldir. Önceleri yani mesela, mesela konuşma tarzımızı işte <gülüyor> zihin diye bir absoylu yüzyaşı kullanmayı da sadece zihne sahip olmak e Yüzdüründen bahsediyoruz, nasıl işte büce sahip olmak falan diyorlar. O zaman bu <gülüyor> property ve disposition diyoruz o zaman şöyle zihne. Yani yani bu kişiler öyle diyor. Evet, ee, bir yani şöyle derler. Yani zihin zihin property demek, zihin bir property de demekte biraz vaf gibi geliyor ama zihne sahip olmak işte ya da akıllı olmak... Biz e, zihin hallerinden bahsediyorsak, propertylerin halleri olmaz mesela. Zihnin hallerinden ama çok rahatlıkla bahsediyoruz, yerleşmiş bir deyim literatürler, değil mi? Zihin, zihin halleri, yani ona böyle şey öneriler, zihin halleri insanların zihinsel halleri falan gibi bir konuşmayabilir. Ülken çitancıların işte şöyle çözümleri vardır. E, Maalesef bir problemleri. Konuşma tarzımızı değiştirerek çözebiliriz bunları derler. Buna da ben de benzer bir şey yorum her şeyler yitafineziyorum. Ama yine de yani önemli bir e, öneri gibi geliyor bana e, diğer müşterilerimiz. E, Şimdi para e, verdikten <gülüyor> sonra yine benzer e, örnekler verdim. Aradan önce çok kısa şeyi bu konuştüğünüzlerle yanda bir sadece değiniyorum çünkü şu bağlamda çok ilginç değil e, bilinç bilimiyle ahlak tespitisi ve genel bilim tespitisinin içine e, şimdi e, bunları fazla değinmiyorum yani ahlak tespitisle fazla değinmiyorum bilimlerden biri de şimdi biraz daha açıklama ile ilgili yani bilinci açıklamakla ilgili bir de aklımda konuşmak istedim. Hatta felsefesinin yaptığı iş zaten açıklamayla ilgili değil. Şimdi adil felsefesi ve bilim felsefesi bir bilinç biliminin bir şöyle genel sorular var. Mesela bilinç araştırmalarında hayvanlardan faydalanmamız zaten hakik olarak doğru mudur. Yanlış bir Mesela buradan bir bilimsel bilgi elde etmek olmamız işte bir hayvanlar çektirmek için gerekçemdir gibi ama bunun üstünde yani, çok durmayacağım. Çünkü bütün Sadece bilinç bilim bütün genel bilimleri gündüren bu soruyu bilinç bilinç bilimine özgü bazı soruları var. Herkese, sınıfla, meroy dediğim gibi bu alana. Aslında ilginç sorular var burada ama bunlarla şu an çok fazla kişi uğraşmıyor açıkçası. Mesela yapay bilinç elde etmeye çalışmak hakikatençi olarak doğru mudur? Yani şu an mesela bilimcilerin böyle bir e, tokayası vardım, işte robot yapacaklar, robot bilinçli e, olacak falan. Yalnız da şey sorarsa bunu böyle bir şey e, yapmamız doğru olur mu? Çünkü ortaya bilinci olan bir varlık çıkarıyoruz, deneyimsel durumları olan mesela işte acı çekecek, haz e, duyacak falan filan. Ve bu mesela e, ortaya acı çeken bir insan çıkarmaktan ve onu işte kendi amacımız doğrusu, yani deney nesnesi, bilin nesnesi olarak anlamaktan ne fark oluruz? E, yapabilir miyiz böyle bir şey? Ya da mesela bilmeden, e, yani birinci tam olarak e, anlamadan böyle bir iş yapmaya karşılaşırsak, mesela e, yani çok mesela ekstrem boyutlarda acı çeken bir robot da ortaya çıkarabiliriz. Yani pek haberimiz bile olmaz. Aynı şeyi elbette el <gülüyor> yapmıyor mu çocuk? Dinleyen iltirebilir yapıyorlar yani. esasında ama o çocuğu şöyle olarak kullanmaya da... Yani kullanmıyorlar tabii. Ee, <gülüyor> bir bilimde, bir deneyine... Yani şimdi mesela biz bilinçli şimdilikler yapsak... Ama eşyaların yapsa, içinde de acı var, mutluluk var, haz ve... Tabii tabii. Yani bir bilinç dünyaya getiriyorsunuz ve bir tüm sorma şansınız yok, bir temaz kurma şansınız yok, tercih... Ama yine aynı şey bence. De, farklı. Ee, şöyle bir fark gibi geliyor bana yani en azından o çocuğu şey yapmıyoruz. Kullanmadığınızda ithalde biz bence yani bence. Ya da bir süre kullanıyoruz. O bence e, o bağ organik ya da ahyas gibi bağ kadar karşılıklı bir sömürü mal diye düşünüyorum. Yani, yani şeyin de e, yani nasıl oluyor insan e, bu kadar iki e, yüzlü olabilir onu da şu an anlamıyorum doğrusu. Yani <gülüyor> az orada da benzer ailevi problemleri var demiş. Var yani hatta bir ismi hatırlamıyorum ama bir danışerci var. bir <gülüyor> psikoloğu var. Tam ismini isimde... neydi? Hiç olmasaydık daha iyi olurdu. Böyle <gülüyor> bir şeyin mesela doğru olmadığını söylüyor dünyaya çocuk getirmenin. Çünkü o çocuk yani Evin vacı çekebilir, çok acılı bir hayat yaşayabilir. Yani, yani şu sonunda... sadece biz kendi yaşamımızı öğreniyoruz. Diğer canlılara, diğer yaşamlara hiçbir önem vermediğimiz de çıkıyor ortaya ayrıca. <gülüyor> ben bir şey daha soracağım. Bu, siz anlatırken hep bir şeyler böyle geldiği, geçti falan. Mesela felsefe şu soruyu soruyor mu hiç biz olmasaydı, felsefe olmasaydı, felsefeciler olmasaydı, yaşam, hayat nasıl akardı gibi bir soru soruyor mu felsefe kendine? Bu bir, iki mesela bir de şey var mesela yine böyle basından haberdar bu kara madde kara enerji ve fizik bunu kabul ediyor artık ve kara madde kara enerji hiçbir şeyle etkileşime girmiyor gözle göremiyorsunuz, ölçemiyorsunuz ama bilim bunu bir şekilde bir, bir teleskop yani bir teknoloji kullanarak kara madde ya da kara enerjinin var olduğunu kabul ediyor ve onu yakalamaya çalışıyor. Ee, biz zihni niye nes yani yani evde tutup gözle görme çabasındayız ya zihinde e gerçi kara maddenin de fısıtlan fizikçiler çözme değerleri bilmiyorum belki çözüldürken de ne saklıyorlar ya da ben şey yapamıyorum zihinde böyle bir şey olamaz mı? Zihin niye biz iddia işte şey hapsediyoruz neuronlar beyne, onlar bunlar şuna falan filan yani ben bunu da anlayamıyorum. Hapsedemiyor, hapsedili mi diyor? Öğrenmiyor diyor zaten tersi. Evet. Ama Yani hep hep gibi şey gibi oldu. oldu gibi... hep böyle işte neuronlarla konuştuk. Ş işte beyinlere şey yaptık. Hep bir şey oldu yani ama Belki bir elektrik, bir çakıyor, çatmıyor falan böyle <gülüyor> hazırım var. <gülüyor> Yok, belki bilmiyorum yani ben şu anda tamamen çok e, cahil sorgulamasıyla e, gidiyorum. Böyle bu kadar. <gülüyor> yani şimdi... Ya yani elektrik yoksa nasıl bir hayatımız olur diye söylüyoruz. Yani işte çalıştığı değil, işte bu mekal felsefe olmasaydı insanlar soruları sormasaydı ne olur mesela şu an onu çok merak ediyor. O soruyu meta felsefe sorar. Felsefenin işlevi nedir? Toplum akarası var mıdır? Bilen gibi soruları sorarken onu sorar. Felsefe sorarken yani, evet. ben ben ne işe yarıyorum? Benim fonksiyonum ne olabilir? Ben bir işe yarıyor muyum? Soruyu meta felsefe sorar. Meta felsefe felsefenin bir alanları olarak. Hiç merak etme soruyorsunuz. Ayrıca zihnin ne olduğu konusunda da akla gelebilecek her şey soruyor. Ne olabilir? Elektrik, ne? kimya falan var. Her bir şey yok. Davranışçılığı... Sizin yarınki derslerde davranışçılığı falan da görüşürüz. Zaten mesela davranışçılığa göre ortada öyle elde tutulamaz, gözle görülemez bir şey yok. Yani mesela bir yani davranışçılığa göre işte birinin fizikte sahip olması lazım belli bir şekilde davranma potansiyeline sahip olması demek. Birinin zihnini gözlemlemek de işte o davranışlarını, göre, o potansiyellerini anlamak demek. Yani zihin ne, ne olduğu ile ilgili hakikaten akla gelebilecek neredeyse her şey ortaya koyulmuş. Bazılarını... Bugün sen de Bennett ve Hacker'ın teorisini bile söyledin ki ben tam anlamadım. O ne property o zaman ne bir state ne bir obje bu adet hangi kategoriye giriyor bizim o zaman onlara göre yani bizaik Gü güç şimdi evet. de güç property deriz güç power mı? ya da yaş yaş property deriz ama evet. onun gibi yani sizin de onun gibi Yeti yetir ve yetilerin birlikte bir bir şeye sahip <gülüyor> yani onlara çerçevesini çok iyi bilemiyorum çünkü o terimi tam Nereden açıklanıyor? Eğer yani yaşa mesela bıce farklı yani diye özellik diyebiliyorsak zihin de özelliktir. Hiç muhtemelen disposition oluyor ama yaş property oluyormuş gibi geliyor. Yada bir dispositiona potansiyele sahip olma propertydir, özelliğidir. zihne sahip olmak, zihin zihinli olmak öyle diyeceklerdir. Yani tam olarak hani varlık vs. neyin terimleri ya nasıl? Fakültü ya da kapasit bir şey anlıyorlar. Hı. Ve o, o fakültü ve kapasit bir belli ve fonksiyonel ilişki içerisinde olması anladığı yani, kadar çıkartılıyor. O fonksiyoneliz mi olur ama? Fakültü ise de defa oca olmaz mı? Mesle olmaz mı? Fakültü ise zaten o zaman arz edersen mesleğidir. Fakültüler mesleğidir. Yani yetiler. Hı. Mesela benim yetimim var diyelim. İşte sizi göreceksiniz. Yeti disposition o zaman. Fakirteyince evet. ben daha kompartmentalize kısımları olarak anladım. Zerini de o zaman disposition yani, ama bölümleri ayırabilirsiniz. Ama genel olarak disposition zerini de bulabilir. Evet. Onun yardımını sizden gelirse ben de çok bir söylemeyeceğim ama ben bir şey söyleyeyim. söyleyeyim. Şurayı hı. Şu hı. neyse şu soruyu geçeyim. Eee aradan sonra şu soruları soracağız. Ee, bir de yani şeylerle şeylerle uğraşmayacağız. Dile genel sorulara baktabiliriz. Yani bilim felsefesinde mesela işte doğrulamacılıkla yanlışlamacılık tarzı şey ürünler peş peşe olarak gibi ama hani bu yine sadece bir <gülüyor> hiç genel bir şey yanlış yok işte avantajlamak istiyorum sizlere. değil mi ama e, bir soru? Yani, soru, soru şey ee, Bu da yani e, kavramsal bir soru yani eee başlamadan önce bir birinci açıklayacağız. E, bilinçsel olarak ki yaşa başlamadan önce yani bilinçsel değil kastediyorum bilinç nedir? Bu böyle bir soru ki ee, en önemli soru <gülüyor> çünkü diğerlerini de etkiliyor mesela bilinç bilinç olarak inceleyebilir mi? Bilinçsel yollarla açıklanabilir mi? Bir soru. Yani nasıl bilinç nasıl alınıyor? Ee, bu soruları etkiliyor ee, Bilinç özelliklerinde nörofizyolojik özellikler arasındaki ilişki nedir? bir soru bilinç araştırmasında birinci kişi verilerine nasıl yararlanılır metodolojiyle ilgili bir soru. Birinci kişi verisinden kastettiğim şey yani deneydeki öznenin kişinin kendi verdiği rapor işte şunu deneyin diyorum bir değil. şunu bir boncu görüyorum, tamam, şunu görüyorum. Son iki soruya beklemeyeceğim. Zaten e, yarın ayar vereceksin ona. Dördüncüye e, de bir edileceğim. Bu arada hocam, biraz daha farklı olarak bahsedeceklerdi. Yani işte bu aynı bir ilişki senedir. Nedensel bir bugün bahsettim, bahsettim, bahsettim bile aslında da. Bir da. daha gelelim. Ee, bakalım. Ben, Be Be var, ben de yiyorum. Şimdi e dediğim gibi yani bir e şimdi soruların bir de şöyle bir özelliği var. Bunlar felsefi sorular, yani bilimin öncesi sorular, bilimsel bir işe başlamadan önce e, sorduğumuz sorular ve hani e, aslında felsefeye uzak ya da felsefeyle ilgilenmiyorum e, diye iddia, iddia eden bir e, bilimci araştırmacı bile bu sorulara e, kafasında bir cevapla başlar başlar. Yani zaten mesela ben inceleyeceğim e, bilinci diyorsa zaten inceleyebileceğini düşünüyordur. İşte bilinçler ne kast ediyor, onunla ilgili bir şey vardır aslında ve daha da önemli olan aslında bu işte mesela Beyerlikler'e kırmızı iddia ettiği gibi bu mesela bu kavramlar mesela bilinç nedir sorusuna verdik başka felsefecilerin söyledikleri şeye dayanıyor olabilir. Hatta çok eski zamanlarda yaşamış felsefecilerden bugünkü bilinçlere kadar gelen bir şey olabilir. Bunlar fark etmese bile, farkında olmasalar bile. Yani mesela bugün işte bir bilimciye sorsanız işte mesela sen Descartes'çı mısın diye Descartes'ın kastifesini ne <gülüyor> belirtiyorsun diye muhtemelen işte çoğu hayır diyecektir. Descartes dualistidir. İşte ruh kaynamıyordu. Ben e, zihin beyindir diyorum diyeceklerdi ama işte mesela benim daha bakarsak o zihin beyin yani zihnin bir nesne olarak görme e, şekli bile aslında Descartes'a dayanıyor. Ee, ve o, o, o yüzden bir sürü e, göre sahte sorunlar çıkıyor ortaya ee, bilimciler de o sorunları çözmeye çalışıyorlar çözemiyorlar niye çözemiyorlar çünkü ortada aslında böyle bir olgu yok böyle bir açıklanacak şey yok ee, şimdi mesela <gülüyor> bazı örneklere bakalım Antonio Damasio çok ünlü gelen bir e, e, neurobiolog e, onun Looking for Spinoza, Spinoza'yı ararken, isimli e, kitabından bir alıntı. Şöyle bir şey diyor, beynimizin dünyaya dair imgeleri nasıl ortaya çıkardığını henüz anlayabilmiş değiliz. Ama bu onların beynimiz tarafından üretildiği ve fiziksel olup tabi gerçek değiştirmez. E, şimdi burada <gülüyor> esas bir cümleye geçmek istiyorum. Beynim, yani damat şöyle ya diyor: Beynimiz dünyaya dair takım imgeler ortaya çıkıyor. Ve sadece Damascusu'yu değil birçok şeye e, baktığınız zaman özellikle işte bir, popüler bilim kitapları ve bilimciler tarafından yazılmış şeylere baktığınız zaman size e, şuna benzer e, yani bilinç nedir diyeyim, şuna benzer bir şey söylerler. Buna karteziyen maddecilik diyor e, Lenin Denut diye bir karteci şu e, biraz karikatürize edilmiş halinde bir de e, mesela damas Damascusu'ya göre birebir birçokların böyle bir şeyin bilincinde olma bulayın. İşte mesela şu çay çayına baktığımızda ya da işte şuradaki adam omlete bakıyor. <gülüyor> Beni bir şeye dair böyle bir ekran falan olduğunu iptal etmekse ya da tam bir adam olduğunu falan da bir imge ortaya çıkacak. İşte omlet imgesi. İşte bir istediğini ya gözlerde şöyle böyle bir ince çıkıyor ortaya. ve e, denözler e, ama beyin ekran diyor denöz demem o yüzden beyin ekran yani, yani, e, diyor <gülüyor> e, e, çok e, normal olsun, olsun. Olsun, tamam. yani, yani, yani, bir yani damat sözüne diyor mu birinde renk beyin beyinizde bir tabi çok espiri olsun diyoruzdan espiri o yani gözlerin bank döndüğünü kastetmiyor ama e, yani şunu kesinlikle kastet bir kere bir e, temsil ve reprezentasyon diyebileceğimiz bir şey var. Bu bir inge e, ve hani bu inge farklı e, niteliklere sahip. Mesela şurada sarı bir şey var. Benim, şimdi zaman şu gerçi şimdi bizim şu an şey bu sarı renk hem ingenin rengi hem e, yumurtanın rengi. Şoklarısı şey diyecektir o sarı renk şey değil hani yumurtada olan e, nitelik değil. E, Neyse o imgenin ortaya çıkmasından da önemli olan şey bir de o imgenin farkında olan, onu al, algılayan bir varlık var. O da tabii öyle bir kolubacağı olan bir adam olmasa da mesela beynin başka bir bölgesi, işte ben ya da self dediğimiz şey. Mesela Francis Crick ve Christopher Korkman'a e önemli, çok önemli nörola örtü nörobiyologlar bunlar, baya açık açık şey derler. Mesela bilinç şu olabilir derler, işte beynimizin bir yerinde bir bilimde ortaya çıkıyor, beynimizin başka bir yerinde oraya e, bakıyor. Yani bak, bakmak derken şeyi kastetmiyorlar, yani gözle bakıyor falan evet. ama oradaki bir şeyin farkında. Ee, şimdi bu az çok genel e, şey, e, bugünlük <gülüyor> nörobiyologların bilinçten anladığı şey ve e, şey tabii çok önemli bir soru. Mesela e, bu, bu, bu kavrayışın, bilinci böyle kavramanın temelinde ne var? Bu nereden geliyor? Bunun felsefi temelleri var mı? Bu sorunsuz bir algı yoksa sorunsuz bir kavram mı yoksa kendi içinde e, sorunlar var mı? falan gibi. Ee, mesela bunun yine birçok Bittgenstein'ci e, ve her bir hekır gibi ayrıca Daniel da Kartezyen maddecilikler Genel ee, e, Descartes'ten geldiğini iddia edecektir bu niye Kartezyen ve niye maddecilik şimdi Descartes'in ruh dediği ben dediği şey yerine e, burada beynin şeyi var beynin bir böylesi var e, Descartes şöyle bir şey iddia ediyor ya da kim söylerler gerçekten. Tabii ben biraz araştırmak önemli bir şekilde. da işte biz bir şeye baktığımız zaman beynimizin şeyinde bu aynı organ bu kini yok. Yok bu kini yok. Yok organ deniyor mu işte orada bir takım imgeler ortaya çıkıyor ve ruh da o imgelinin farkında burada da yani ruh yerine beynin başka bir bölgesi var başka e, değişen bir şey yok tabi de kart'a göre yine e, o imgelerin işte bir takım nitelikleri var böyle renkler falan gibi o şeylerin nitelikleri değil e, mesnelerin nitelikleri değil yani o nitelikler mesnelerde yok ee, dekarciyi e açık açık söyler te temsiller yani beynimizdeki temsiller e, nesnelerin kendilerine kendi terliklerine benzemez der şimdi bugün e, şey de neşmacıda şeyi söyledi e, sunmanın başlarında mesela renkler e, yoktur dedi diye sonra sonrada ben soru soruyorum çoksa var falan gibi bir şeyler dedi ama hay. Nitelikler var mıdır, yok mudur? Mesela renk. bir dünyada mı var? Yok kesin. yok. Şimdi mesela bu e, e, gene e, yani e, az çok Descartes ile başlayan bir şey diyebiliriz buna da nesnelerin e, renk ya da doğrusu nesnelerin bütün e, matematikleştirilemeyen niteliklerinin yani renkler gibi, kokular gibi, tatlar gibi nesnelerde e, olmadığı <gülüyor> görüşü biraz Descartes ve Galileo ile başladığı söylenir. Yalnız niye böyle düşündükleri çok da bir şey değil, e, çok da net değil. Biraz dünyayı matematikselleştirme isteğinden ve işte renkleri, topları e, matematiksel niceliksel olarak anlayamayınca onları dünyadan atmak gerekiyor. Yalnız. E, bu renkler, kuklar falan dünyadan atıldıktan sonra şöyle bir şey oldu felsefede. Bunlar işte dünyadaki nesnelerin nitelikleri değilse demek ki işte bizim zihnimizdeki imgelerin nitelikleridir gibi bir şey, görüş geçti. İşte. i̇şte şimdiki, şimdi az çok zor problem diye geçen bir problem var iç camiasında. aslında. İşte bu, bu niteliklere de koalia işte e, öz niteliklere niche demiştim. Ben route diyorum nite da yani dayısı yok elimde ondan niche. Falay. Çilimin yani <gülüyor> e, beyin dediğimiz şey nörofizyolojik olarak beyin olarak anladığımız şey bu nitelikleri ve bu imgeleri nasıl aktarır? Mesela işte Damasçu Evet, şey gibi bilimizin dünyaya dair imkânları nasıl ortaya çıkardı, henüz anlayabilmiş değiliz ee, ya. Ee, niye anlayamıyor? Yani Genüz diyor, daha ileride anlaşılacakmış e, gibi. Yalnız e, şimdi birçok felsefecide e, şey dedi, yani bu e, bilinç bilimsel olarak açıklanabilir mi sorusuna cevap verirken bunlar yani bunu bugün de anlayamıyoruz ileride de anlayamayacağız diyorlar bunun içinde şöyle bir şey yok tekrarıyorlar bunlar e, niteliksel yani niteliksel oldular e, renkler oldular falan ve biz e, fiziksel dünyanın geri kalanını beyin de dahil olmak üzere bir olarak anlıyoruz yani şu varsayıdıyor ki yani fizik, fiziksel günler tamamen bir şey olarak ifade edilebilir e, formal, niceliksel matematiksel olarak. Yani, Şeyimin anlaşılması tanım gereği mümkün değil. Yani tamamen niceliksel bir nasıl nitelikler ortaya çıkar. Ve ilginç bir şekilde bu sorunun e, bir benzeri şeyler var. Yani daha e, renkler, kokular falan dış dünyadan atılmadığı zamanlarda bunun çok benzeri fizik e, felsefesinde ya da varlık felsefesinde vardı. Mesela bir nesnenin rengi nasıl ortaya çıkar diye. Mesela şu çay niye başka bir renk değil kırmızı ya da nasıl olup da bir rengi var da yani niye rengi yok değil falan ve çok birçok felsefeci vardır. Şey cevabını verdi, bu açıklanamayacak falan filan gibi. Çünkü biz mikrofizli yani <gülüyor> renklerin altında olup, <olduktan> şeylerin nitelikleri <gülüyor> hakkında herhangi bir şey bilmiyoruz. Onları da tamamen zaten Bakanlık olarak anlıyoruz. Ee, o yüzden bu, bu anlaşın falan dediler. Şimdi e, şimdi şey demiştik. E, bir, işte birinci bir açıklamak için başlarken birincinin nasıl anlaşıldığı öğrendi ve hani o anlaş o anlaşmada <gülüyor> bir hata vardı. aslında ortada belki çözülecek bir problem olmayabilir demiştik. Şimderek hala e, yani bilimci bu şekilde anlamak e, hatalı olabilir bir felsefeci yani felsefenin felsefecinin e, rolünü anlattı bugün amacımız. E, bunu eleştirerek bu <gülüyor> kavramsal temeli, felsefi temeli eleştirerek bu sorunlara çözüm bulmaya çalışabilir. Yani çözüm nasıl çözüm bu? Bu sorunu e, gençlancıların dediği gibi ortadan kaldırmak yoluyla. Aslında böyle açıklanacak bir olgu olmadığını göstermek yoluyla ortadan kaldırabilir. Mesela beynin ingeler üretmesi diye bir şey yoktu ortada. Ya da bu nitelikler anlamaya çalıştığımız nitelikler beynin nitelikleri değildir. Şimdi ne kadar vaktim kalıp ulatayım ona göre şu an dakika hemen Değinebilirsem şimdi e, bilinç e, sözcüğünü biz yani binlerik hayatta genel olarak şey anlamında kullanırız. Farkındalık işte bu ilgili işte, perception ve böyleceği algı durumları şimdi mesela e, benim şeyin bilincinde olan ama o, şeyde, o şeyin varlığının da gerektirir benim dışımda. E, ama e, şu an için yani baktığınız zaman e, hem tersetliği hem de bilimsellikler bilimç şey anlamında kullanılıyor artık. Hem algı durumların hem de diğer görüngüsel fenomenel diyebileceğimiz durumları e, kapsayan bir terim olarak mesela yanılsama, ve rüyalar falan gibi e, onların ortak özelliği yani bir şeyin farkında olmaktan ziyade dünyanın e, bir özneye belli bir şekilde gözükmesi e, anlamında kullanılıyor. Ve e, açıklanmaya çalışılan şey de e, nasıl da dünyanın e, belli bir şekilde gözükebildiği e, bir insanla ya da bir hayvanla. E, şimdi buraya kadar yani bence sorunsuz yani gerçekten böyle ortak bir şey var gibi e, bilinç dediğimiz durumda ama yani yani sinir bilimciler arasında pek yok gibi yani sinir, sinir bilimciler arasında hiç olmazsa pek yok gibi yani hiç olmazsa neyi açıkladıklarını sorduğumuz olan sinir bilimcilere yani çok farklı bir hafta alıyoruz yani mesela işte bahsettiğim dün de bizde yani benim tarzımda çok farklı bir hafta klip ve kol soruyorsun onlar mesela neyi açıkladığımız bölüm yok bir e, tanıma ihtiyacımız yok biz sadece bilinçli durumlarla kayna olan süreçleri bulalım hatta derler ondan sonra yani çok benim manifel bulduğum cümleleri var diye Tamam hepsini bulduktan sonra, bilinçle olan bütün süreçleri bulduktan sonra evet bilince dair belki de bir teorimiz gerekecek. Ondan sonra biraz bize şansla yardım edersin. Sizin devriminizde Nita problemini de ortadan kaldırır. Değil? İşin içeriğinde şansı sokarlar. Max Bernan'sa sorarsanız, e, farkındalık üzerinden bir tanı yapar. Ben vazgeç sorarsanız, o da der ki farkındalık üzerinden bir tanı bu döngüsel bir süreç başlatır. Yani bilinç ve farkındalık arasında döngüsel bir süreç başlatır. O yüzden bunu saymıyoruz tabii. Ondan ondan bir bilişiyorum. Dikkat ve eğitimleri ve çalışan sağlıkları mekanizması üzerinden daha pratik bir şekilde tanım almaya başladım. O yüzden sizlere birilerin nasıl e, neyi açıklıyor sorusuna cevap bakarsınız. Yani gırıladır. Yani hepsinde başka bir tanımı vardır. Ama yine de hepsi bazı e, çok şeyden bahseder. Kegel'lerden Beynin bilgi üretmesi. Evet, yani, bir de o sevmedikleriyle sıkıntı çoğu oluyor. Koalya, öz nitelikler terkliyorsunuz. Aynı işte. <yani> işte. <gülüyor> bir de yani mesela e, e, Kriklekov bir diye mesela şey derken bilinç de tanımımız yok ama Korelasyona bakıyoruz derken yani neyle neyi Korel'e ediyorlar onu ben saydım, ben Bugün ben konuşuyoruz işte. Beyinle ilgili bir tane böyle e, otomatik düşünce vardır. Bir tanesi istediğiniz kadar korane korane diye bağırın. Siz beyinle ilgili bir şey anladığınız zaman insanlar bunlar kesinlikle bir nedensellik. Siz istemesenizi çıkarırlar. İkincisi yani bir şekilde herkese çok ilginç gelen bir konudur ama değil çıkmaz ki bir felsefecie battığın zaman bile o da bunlar sadece koronatlarıdır ama ondan sonra e, askeri gereklilik diye koronatın üzerinde bir kavram var ve askeri gereklilik gibi kavramın neden koronasyondan bahsederken komandına almayarsınız çünkü yani siz askeri gereklilik gibi kavramı ancak neden sadece bağlamını düşünmeye başlarsınız. Yani yani tersini bilimciler gibi kafa karışıklığı yaratam, hem de bazı yani çağdaş e, akıl felsefecilerinde e, kafa karışıklığı yapan bir şey zaten. Bence. Yani ben şey <gülüyor> söylemek bir tek. Şimdi, şimdi korelas, korelasyon olacak ya ee, e, krikin. E, şimdi neyle neyin korelasyon olacak? Yani hı. mesela e, burada yani yani benim adamın kararlı krikin e, ...korelasyon bulduğu durumlar, beyin durumlarıyla şu durumlar. Öyle değil mi? Öyle Öyle yani. yani hani an, ya zaten sorumluluğuna geldiler geldi. Yani tutarlı bir indirgemeciliğin ilk kuralı... ...neyi indirgeyeceğimiz evet. konusunda bir karar alalım. Yani sen bilincinin ne olduğunu bir tanım getirmiyorsan... ...ve yani kriptekol gibi bir sinestal indirgemecilik yapıyorsan... ...yani o zaman zaten baştan bitmiş iş yani. <gülüyor> Neyse ben, ben şuna gelelim. Ee... Algın ve halistinasyonlar arasında şimdi ortak bir özellik olduğunu, ortak bir şey olduğunu kabul ediyor. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Yalnız bu ortak özellik nedir? Orada bir e, anlaşmazlık var. Şimdi birincisi şey olabilir, dünyanın nasıl göründüğü, mesela diyelim şuna, e, şu işte meyvelere, sebzelere bakıyorsunuz. Şimdi burada bir gerçekten hem yani meyve sebze olduğunu, onları gördüğünüzü, e, onların farkında olduğunu bir bilincin, bir imcanlığının bir, birin ikincisi de mesela her uzunasyon gördüğümüz fazladır. E, yani bana veriliyor ki bu iki durum arasında ortak olan şey dünyanın bana nasıl gözüküyorudur. Bu bir sorun. Bayanım bilmiyorum. Yani her iki durumda da e, önümde işte. E, bir kırmızı biber, sarı bir muz varmış gibi görüyorum. Dünyayı ve ikisinin arasındaki fark psikolojik bir fark değil. Yani muzun ve biberin varlığına yokluğunun farkı ediyor. Yani psikolojiyi ilgilendiren bir şey ilginç geliyor ona. Ee, yalnız bazı bazılarına göre e, şimdi eğer bu nitelikler yani işte sarılık, kırmızılık e, Bilincin, yani ...beynin ortaya çıkardığı... ...nitelikler <gülüyor> dersek... işte... E, ...biz o niteliklerin farkında izlersek, ...iş biraz değişiyor. Yani sadece dünyanın bana... ...nasıl göründüğü değil... E, e, ...ortak olan şey... ...farkında e, olunan nitelikler oluyor. Yani ikisinde de bir kırmızılık var. Ben yani bu kırmızılığın farkındayım... E, ...doğrudan doğruya. Ama bu kırmızılık dediğimiz şey... E, şeyi ortaya çıkardı, braini ortaya çıkardı bir telik gibi ve ıı, aslında da özün telikler, ıı, algı ve hissneler aslında görme nokta olan şeyler, farklı olan telikler, ıı, ki bunlar sinir telikler. Şunu atlayacağım, yani bu, ıı, en azından şu alara hiç girmiyorum. Bakın ne kaldı yani bunların niye yani bunların niye zihinsel nitelikler olduğunu e, felsefi olarak düşündüren işte bu Descartes'ten beri gelen e, bir gelenek var. Bunların fiziksel nesne bizim dışımızdaki nesnelerimizin nitelikleri olmasından dair. bir e, delilki argümanı daha var ama şimdi e, zamanım olmadığı için e, e, onlara giremeyeceğim. Yalnız e, bu e, Neropsikolojinin işte zor problemi dediğimiz şey şu ikinci görüş yüzünden ortaya çıkıyor gibi ve şu an birçok felsefecide o <gülüyor> sorunu işe yaparak çözmeye çalışıyorlar değil, sorunu ortadan kaldırarak. Mesela yani bu zaten. Bu bakış açısı felsefe tarafından verilmiş bir şey, hediye edilmiş bir şey demek Ve yine felsefecinin yapabileceği şey de mesela öyle bir olduğunu, işte bu koalya öz nitelikler dediğimiz şeyde <gülüyor> olmadığını göstermek olabilir. Yani şu noktaya gelene kadar bir yerlerde bir hata yapıyoruzdur. Mesela işte renklerin, bunlar felsefe hatalardır yine işte. Ee, mesela renkler, e, niye şeylerin, esnelerin tepkili olmasın ki? Yani buradan o felsefi gelen bir hata vardır. Ya da e, zihinsel işte hayalde, halüsinasyonla bana ilgili düşünürken bir hatamız vardır. İşte, işte zihinsel durumların farkında olmakla ilgili, yani şuradaki şu özne ben dediğimiz şeyleri bir hata Pek vaktim kanalı sadece, yani e, şeye değineceğim, ee, mesela burada e, kolay bulunabilecek çok açık <gülüyor> bir problem var gibi ve bundan yıl <gülüyor> önce Gilbert Ryle right. ee, çok güzel dikkat çekti bu problemler. Şimdi biz bilinç dediğimiz şey bir şeyin farkında olmak dediğimiz şeyi açıklamaya çalışıyoruz. Ee, e, ve bunu açıklayacaksak eğer ortaya başka bir ikinci bir farkındalık ilişkisi sokmadan yapmamız gerekiyor gibi. Öyle değil mi? Yani dünyanın nasıl farkında olduğumuzu açıklamaya çalışırken, dünyanın nasıl bilincinde olduğumuzu açıklamaya çalışırken bir noktada şey dersek, işte kendi beynimizin beynimizin niteliklerinin yanı zihnimizin niteliklerinin farkındayız dersek yani sadece şeyi bir adım e, geri atmış. E, bir, bir adım inelim diyelim. Ertelemiş oluyoruz sorunu. Yani ortaya açıklanmamış başka bir farkındalık işte sokmuş oluyoruz ki bu böyle olmasa gerek eğer açıklayacaksak bilinecek. Başka zihinsel işte, ilgilerle falan filan da ilgili problemler var. Onlara da bilinecektim. Yalnız <gülüyor> yemek 10 dakika sonra, 10 dakikada bunu olsun ki melo primer buradan bir Bunu dünyada bir <gülüyor> sorun nedir da yani bu bir yani bir yani için bir tane yani, yani, yani bir şey yapabiliriz. E, e, tamam, işte e, e, işte. şeyler özel bir şey yok. Yani bu nedir? şey almışsınız. A de de ben bu gün konuşuyorum. beden yeni bir beden beden Bu birazcık daha bana yani pas vermiyor. Ya. Yani Peki, şeyden. yani, yani padding, e, alors, şeye, ASG... şeyden verelim ki eee mesela geldi eee strateji yani yaklaşık strateji strateji tartışaş şey bir model istiyoruz son şeyimiz yani şeyden verelim %20 proje şey eee zamlı doğru bunu geçer eğer bu renkli stratejiye girmezse so der passt es dann die şey der 11 3 kommen wir zu quadrat 8 s 6 6 6 4 dann was soll ich zwei soll soll